Merhaba, Hariçtan Sanat Programı'na hoş geldiniz. Ben Çeleng, size gezegenden kültür ve sanat haberleri getirmek için buradayım. Ee, bugün Paris'e odaklanacağız ve bizimle birlikte Burçak Bingöl adlı bir sanatçı olacak. Burçak şu anda Paris'teki, Mara bölgesindeki Sté -de Sté International dezardaki Türkiye Atölyesi'nde misafir sanatçı. Bu kaydı yaptığımız sırada aslında Brüksel'deki sanat fuarıdan da bize bildiriyor olacak... Odak noktamız Paris'teki sanat gündemi, Stadezardaki Türkiye Misafir Sanatçı Programı yani Türkiye Atölyesi ve eğer vaktimiz yeterse Brüksel Sanat Fuarı'nda neler olduğuna da bakacağız. Frankofon günlerdeyiz bugünkü programımızda. Hariçten sanat. Ben Çelenk. Bir parçayla başlayalım istiyorum. 2007 tarihinde Julie Delpy'de. Yönettiği Two Days in Paris Paris'te iki Gün filminde soundtrackinde yer alan Nouvelle Vague ve Julie Delpy'nin birlikte söylediği bir parça bu La La La. Çeviri Let's pretend there's no rules. I want to dance like we used to. We are so lucky and so spoiled. You and I have such futile jobs. Let's stop acting like kings and queens. I want to stay. so sweet and cold. Love me all like I love you. I want to be free, but free with you. I want to dance like we danced, without worrying about you and me. We're lost, we're poor. Our occupations are si so parçadan sonra tekrar birlikteyiz. Ee, Julie Delpy ile birlikte Novelbak Vak söyledi bu parçayı Two Days in Paris. Fransız asıllı bir fotoğrafçının New Yorklu tasarımcı sevgilisiyle birlikte Paris'teki kızın ailesini yaptıkları ziyarette gelişen komik olayları anlatan bir film bu. Bugünkü bizim söyleşimizde biraz buna benziyor. Sanatçı Burçak Bingöl ile konuşuyor olacağız. Bize Paris'ten sanat haberleri veriyor olacak. Burçak Nisan ayının başından itibaren Paris'te İKSV'nin yürüttüğü stetez Arın, ...Türkiye Atölyesi'nde misafir sanatçı... ...Haziran ayının sonuna kadar burada olacak. Ee, ona merhaba demeden önce... ...biraz programla ilgili bilgi de vermek istiyorum... ...açıkçası. Ee, Paris'in hemen merkezinde... ...ismi her daim kültür, sanat ve eğlence ile... ...anılan Sen Nehri kıyısında... ...burası Noturdam e, Kilisesi'ne... ...bakan, Tam Mare semtinde... ...yer alan Stedezar. Aslında 1965 yılından bu yana... ...dünyanın farklı coğrafyalarından... ...neredeyse 20 bin... Sanatçıya çalışma ve yaşama imkanı sunan bir misafir sanatçı programı oldukça köklü bir sanat kurumu Paris Belediyesine bağlı olarak faaliyet gösteriyor. Merkezinde aynı anda 350 sanatçıya ki bunlar görsel sanatlarla uğraşan isimler olabileceği gibi dansçılar ve müzisyenler de olabiliyorlar onlara iki ay ile bir yıllık sürelerle konaklama imkanı ve çalışma imkanı sağlıyor. Ee, bunun yanı sıra bünyesinde sergi salonları, provo odaları, çeşitli atölye imkanları, konser ve gösteri mekanları barındırmakta. Ve Paris kenti içinde çeşitli işbirlikleriyle sanatçılara kendini geliştirme ve aktif üretim yapma ve tabii ki diğer sanatçılarla bir arada onlarla tanışma fikir alışverişinde bulunma imkanı sağlıyor. Dünyanın dört bir yanından doğrudan Stedezar'a başvurabileceği gibi sanatçılar portfolyolarıyla aynı zamanda 60 civarı ülkenin kendisine kendisi bünyesindeki kamu ya da özel sektördeki kurumlar, kuruluşlar, vakıflarda Stedezar'la özel sö sözleşme yaparak uzun süreli atölyeler kiralayabiliyorlar. Böylece... Her kurum kendi davet ettiği sanatçıyız. Tetezar'ın onayından geçirdikten sonra Paris'e orada çalışmak üzere yollayabiliyor. İşte şu anda Burçak Bingöl'ün Nisan'dan beri yaşayıp ...çalıştığı e, site zarar katılması da bu program vesilesiyle oldu. Çünkü e, 2008 yılından itibaren çalışmalarına başladığımız Fransa'da Türkiye mevsimi... ...her iki ülkenin de Kültür ve Dışişleri Bakanlıkları'nın himayesinde... E, ...Fransa tarafında Kültür Frans, Türkiye tarafında ise İstanbul Kültür Sanat Vakfı İKSV tarafından yürütülen bir projeydi. Onun bünyesinde e, o dönemde ben projenin görsel sanatlar direktörlüğünü üstlenmiştim. E, kalıcı bir program... Ee, olsun istedim ve Simit Derneği ile Stadezarda bir sergi de yapan ve Paris'te Faaliyette bulunan bir dernek bu Simit Derneği'nden Banu Dicle ile de Bir araya gelerek Paris'te Türkiye sanatını tanıtan tek atıştık bir sergi, herhangi bir küçük ölçekli bir atölye çalışması, buluşma, panel düzenleyeceğimize bütçemizin önemli bir kısmını da bu işe vakfederek... ...tam 20 yıllık Türkiye'den düzenli olarak sanatçıların Paris'te yaşama çalışma imkanı sunabilecek bir program geliştirdik. İşte Stadezer'deki Türkiye Atölyesi. ilk konuğunu da 2009 yılının Temmuz ayında... ...ağırlamaya başladı, e, hatta ilk iki yıl programı e, fransa Türkiye mevsimiyle paralel olarak e, ben yürüttüm... ...ama hemen akabinde e, uluslararası bir seçici kurul oluşturduk bunun için... ...içinde hem Simit Derneği'nin temsilcileri var, hem İKSV'nin genel müdürü Görgün Taner, BNL direktörü e, Bige Örer var... Ee, aynı zamanda kurucu olarak ben varım. İki tane de sanat profesyoneli var. Ee, İnce eviner ve Sel Dağsal ki her ikisi de e, zaten Sitedezar'da misafir sanatçı programı daha önce yapmış. Bu deneyime sahip Paris kentini iyi bilen ve genç sanatçılarla da e, çalışan e, sanat profesyonelleri. İşte bu seçici kurul her sene Türkiye'den dört e, sanatçıyı Paris'te üçer dörder aylık periyotlarla yaşamak üzere e, davet. Ediyor. Ee, biz de bu e, hariçten sanat programı bünyesince dönem dönem Paris'e bu şekilde gönüllü muhabirlerimize bağlanma, onlarla Paris'te hayat nasıl devam ediyor, çalışmalarında neler oluyor bitiyor öğrenmeye başlayacağız. İlk konumuz da Burçak. Burçak bu kaydı yaptığımız dönemde aslında Art Brussels için e, Brüksel'de belki bize Brüksel'den de başka bir Frankofon dünyadan da haber getirir. Burçak'cığım nasıl gidiyor Paris'te hayat? Ee, merhabalar herkese. Ee, Partide hayat e, gayet iyi. Öncelikle ben e, çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü yani bu programı tabii e, şey programı, misafir sanatçı programı uzun zamandır biliyorum, farkındayım, takip ediyorum ama e, her şeyin takdir ediyorum. Ama e, tabii içine gelince, programa dahil olunca böyle bambaşka e, duygularda yaşatıyor insanı. Çünkü e, geçenlerde sosyal medyada bahsetmiştim işte. Türkiye Türkiye'li sanatçılar olarak böyle e, müthiş olanakların önümüze e, sevgili söylenemez. Hakikaten e, gelip böyle şahane bir e, konumdaki e, gerçekten uluslararası kimliği olan bir dünyanın parçası olmak ve e, işte o kapısında Türkiye'ye yazan işte toplam sanıyorum 325 odalı binada o tek kapının arkasında böyle imkan verilmesi bence çok büyük bir şans. ve Bunun da e, Böyle kişilerin e, özel çabasıyla böyle e, müthiş e, işte e, fedakarlıklarıyla olduğunda tanım etmesi çok zor değil e, dolayısıyla şey, çok şanslı hissediyorum kendimi gerçekten bunun parçası olduğum için ve burada da e, elinden ifade etmek isterim teşekkürlerimi İKSV'ye ve programı başlatan bu girişime öne yok ola, olan kişi olarak sana e, çok da güzel bir fırsat oldu benim için bunu böyle doğrudan ifade etmek ee, bunun dışında Paris'te bir şöyle ben Paris'e daha önce gelmiştim. Fakat bir şehri e, ziyaret etmekle e, bir şehirde yaşamak için gelmek e, oldukça farklı iki psikoloji. Biraz bu geldiğinde yani insan başında buraya ulaştığında ilk fark ettiğim o oldu. E, dolayısıyla şöyle, bir, bir kere biraz daha yavaş bir ritme geçiyorsun ve e, işte hani alel o sınırlı zamanda onu onu onu görmeliyim gibi değil de hani biraz daha oradaki akan ritmi gözlemlemeye yönelik yani oradaki hayatı kültürü gözlemle... Ya en azından benim deneyimin böyle oldu onu söyleyebilirim ha, ona dönük e, bir yavaşlama oldu açıkçası ve bu da hani çok da hoşuma gidiyor bir yandan tabi bir şey var bu e, organizasyonun işte gözlerin kendisinin işte gelir gelmez e, yaptığı takım kayıt işlemleri vesaire sonunda bir kimlik veriyorlar ve o kimlikle de işte Paris'teki birçok müzeye, tabii şey kalıcı koleksiyonlarını böyle ücretsiz görme şansı ediniyorsun. Tabii çarpıcı olan bir yandan da şey, tabii ki biliyoruz işte Avrupa kültürü, müzeler vesaire sanata verdiği katkı oldu ama hani işte elime verilen o 4 sayfalık 4A4 boyutundaki böyle müze listesini görünce İnsan daha farklı bir şekilde sağlı biliyorum. <gülüyor> bana hani ücretsiz olanlar sonuçta şey bunun dışında tonca özel kurum kuruluş vesaire var benim hani şey yapmadığım belki. O da yazılı olmayan. Dolayısıyla insan bir kez daha nasıl bir ortamın içinde böyle hareket etmeye çalışıyor. Hani profesyonel e, hani hayatını biraz sanata artık e, tamamen vermiş birisi olarak e, bambaşka bir boyut. Ee, dolayısıyla iş şey, çok o kısmı çok etkileyici tabii sonuncu sergi vesaire şubu ama benim böyle iki haftalık e, deneyimin daha çok bir yavaşlama ki bu programa çok istemem ve başvurmamın arkasındaki neden de şeydi yani İstanbul'da tabii e, yoğun bir hayatımız var hani hem çalıştığım bir işim var hem de kendi bu sırada da kendi projelerini yetiştirmeye çalışıyorum bir yandan da tabii ki şey var ülkemizin şu anki gündemi var böyle iki kişiye. Ee, Odaklanmayı asla çok da izin vermeyen. Ee, dolayısıyla böyle biraz bir duygusal çalkantı içerisinde, ama sürekli bir şeyler halletmeye çalışırken aslında hiçbir şeyi sindirmeye ve oturup bir düşünmeye e, hani bir göre geliştirme yapamam hiçbir şey vakit Faktin olmadığını olmadı. e, fark ettiğim için de hani çok çok ihtiyacım vardı hakikaten böyle bir şey fazla olması şahane ama benim için bir anlamı da. Bir odada yalnız kalmak ve hakikaten şey yapmak, oturmak, düşünmek, işte kafamdakileri de ister zümdekileri, listemdeki okumaları vesaireleri yapmaktı. Misafir sanatçı e, masum programları masum. tam da bunun için var zaten değil evet. mi? Hakikaten biraz Aynen. daha konsantre bir şekilde çalışabilmek için. Senin söylediklerinden bir noktaya gelmek istiyorum. Hani İstanbul'daki bu kadar haralara göreyle belki de bunun son dönemlerde özellikle artan bir şekilde yaşadığımız travmalarla da alakası var. Ama sen aynı zamanda enteresan bir coğrafyaya da gitmiş oldun. Yani Paris bu Charlie Hebdo, 13 Kasım, Bataklan hı hı. tiyatrosu başta olmak üzere kentin her taraf tarafında aslında insanların kültür, sanat ve eğlence e, ya dair yaşamını hı. da birebir hedef alan e, saldırılar sonrasında ben Paris'e gittiğimde hı hı. orada hakikaten... E, Biraz da olsa bir atalet hissetmiştim her ne kadar Paris e, dünyanın turizm başkenti biliyorsun hala yılda 80 milyon turist ağırlıyor e, ve kendi kültürünü e, yaşatmak ve bu kültürü yurt dışına daha ihraç etme konusunda çok Başarılılar. Hakikaten yani yaşam tarzlarını, dillerini, modalarını, sanatlarını, kültürlerini, felsefelerini falan e, korumaya çalışıyorlar. Tabii ki bugün Paris'ten artık eskisi gibi bir dünya e, sanat başkenti olarak bahsetmek ne kadar mümkün. Hele ki güncel sanat, görsel sanatlar söz konusu olduğunda bu tartışmalı. Ama yine de büyük bir e, güçlü bir tarihten, edebiyattan... ...köklü bir kültürden ve yapıdan bahsetmek lazım. Evet. Mesela sen az önce dedin işte müze sayfalarca müze listeleri. Paris bir müze şehir de aynı zamanda. Yani sadece görsel sanatlar alanında değil... E, ...pek çok alanda irili, ufaklı, özel... E, devlete bağlı, belediyelere bağlı şahıslara ait vesaire müzeler var. Ee, şimdi bu Hadi. program hariçten sanat programındayız. Ben Çelenk ve Burçak Bingölle ile söyleşiyorum. Ee, bize Paris'ten de haber versin istiyoruz. Özellikle tabii biraz e, gezegenden kültür sanat haberleri getiriyoruz ama biraz konuyu yerele de bağlamak istiyoruz. Yani Türkiye'yi de ilgilendirecek haberler bizim için ee, özellikle belirleyici. Ee, örneğin şimdi Centre Pompidou'da Halet Engin'in işinin sergilenmesi ...veklendiğini duydum... Ee, ...Ahmet Öğüt'ün bu intern VIP Lounge'u... ...yine Saint-Pompidou'nun başka bir bölümünde... ...falan böyle enteresan... ...benim kulağıma gelen projeler var... Ee, ...yakın zamanda bir Art Paris Sanat Fuarı... ...oldu vesaire... ...benim dışarıdan bildiklerim bunlar ama... ...sen bize yakın dönemde Paris'e gidecekler... ...için ya da... hani ...bugünlerde senin... E, ...ilginç bulduğun şeylerden bir şeyler aktarmak... ...ister misin? Bütün bu... ...müze, kent, e, eskinin... ...kültür sanat başkenti... Ama bir taraftan da böyle yakın dönemde ciddi göçmen sorunları, ciddi işsizlik sorunları ve aynı zamanda işte bu terör nedeniyle de üzerinde bir korku barındıran bir yerden bahsediyoruz. Hı hı. Neler söylemek istersin? Hı hı. Evet. Yani aslında şey çok doğru. Bu e, Pompidou'da e, hem Halit gelin o kazıcı koleksiyondaki işi görücüye çıktı. Ben henüz o kısmı gezmedim ama e, biliyorum ve listemde gideceğim. Ve uzunca bir sürede zaten şeyde kalacak. E, hani izleyici açık bir şekilde kalacak. Dediğim gibi yine Ahmet'in e, bu intern var var. Zaten bu da ilk Ahmet'in açılıştı. Çok da keyifli oldu. Onunla ilgili aslında şöyle bağlanabilir. E, bu ee, saldırılardan sonra Kasım ayındaki tabii ki şey e, o Republik meydanında ki o dönemde de bu arada orada ben de yine Taristeydim ve göre biraz bir da o travmayı da e, yaşadığım birlikte. o yüzden de benim için hemen sonrasında ayrıldım kentten birkaç gün içinde ama e, o süre içinde böyle geri gitmek biraz da şey yaptın hani o geçen sürede e, yani belli bir dönem geçmişti ama benim için geri yöndüğüm için aslında kaldığım noktadan devam eder gibi de oldu. Biraz bir tedirginlik hali ki yani İstanbul'da zaten başlayan bir şey var şu önce bir travma var. Böyle e, o onun devam edeceğini düşünürken hani Paris'in hakikaten biraz kendini hızlıca iyileştirdiğini baharın vesaire de etkisi var. E, gözlemlemek beni de azıcık rahatlattı. Bana da biraz iyi geldi. Ve aslında bu saldırıları şundan bulamadım. Evet. Hani Paris içerisinde de şeyleri duyuyorum. Bu saldırılar nedeniyle hani kontrollerin çok sıklaştığı, sertleştiği vesaire ve buna e, karşı da böyle bir şey e, direnç de var. Hani toplumun belli kesimlerinden ve Republik Meydanı da aslında e, bunun merkezi olmuş. E, halde biraz da Paris komünü e, ruhunda böyle yeni bir oluşum başlıyor e, başlamış daha doğrusu. Hani sürekli forumlar oluyor eğitimle ilgili, politika ile ilgili. Ben bu arada Fransızca kursuna başladım gelince ah, senin ne güzel. kursuna ama Fransızca. Evet Fransızca. Maalesefiniz o kadar iyi değil. Hani dolaştıkça o forumlarda neler konuşuluyor çok anlamıyorum ama Tabi şey anlıyorsun orada bir kültür var dönem ve bir şeye e, hayır diyen e, daha özgürlükçü bir dil var o ortamda gibi, dolaşan sürekli bir şey. O republik meydanı insan dolu yani tamamen herkes bir şeylere Üniversitelerden işte var, yani belli gruplar var farklı farklı okullardan, e, toplum kuruluşlarından. Ve biraz da aslında Ahmet'in bu projesine bağlamak da istiyorum. Bu intern lounge biraz şey bir şey. Yani aslında bir platform da yaratıyor. Ve bunu daha önce bir fuarda gerçekleştirmiş. Sanıyorum Dubai'de bir fuarda evet. gerçekleştirmişti. Şimdi tabii bunu müze bağlamında yapıyor olmak. Orada müzede sürekli çalışan internlere, stajyerlere, bu imkanı veriyor olacak. Yani orada platform oluşturma ve belli bir takım etkinlikleri sürdürme. Şimdi aslında o republikte olan yeni uyanan bir şey var. Ee, hani bambaşka bir e, rüzgar var ve o açıdan da biraz anlayısıyla konuştuğumuz bir şeydi. Yani bu hakikaten müzedeki e, şey, e, yeni e, yerleştirme aslında ona da bağlanabilir gibi biraz da şey, bir şey buldu. Yani onun projesi sonuç etkileşimli bir şey olacağı için. Hani onu zaman da gösterecek. Sanıyorum birkaç ay gösterimde hala ve biraz e, o işi de nasıl etkileyeceğini göreceğiz ama şeyi biliyorum. Yani o düzenli olarak e, etkinliklerin konuşmaların, tartışmaların olacağı bir enstelasyon. Ve hani Paris'i e, ziyaret edecekler. Hani mutlaka o programı da takip etmişsiz. Değilirler. Hani şehirdeki çünkü tüm bu saldırılardan sonra olan ee, o sosyal değişimi, dönüşüm ihtiyacını ben biraz orada da farklı bir şekilde bir kurum içerisinde karşılık bulabileceğini hissediyorum. Görüyorsun, Açıkçası evet. benim de ...takip edeceğim bir şey olacak. Hı hı. Ee, belki kısacık ben de pro dışında... programdan bahset, bahsetmek isterim belki. yani Burçak Bingöl'le konuşuyoruz. Hadi. Hariçten sanat programındayız. Paris'ten bildiriyor. Çünkü oradaki Stadezer Türkiye Atölyesi'ndeki misafir sanatçı... ...ve Haziran ayına kadar çalışmaların orada devam ediyor olacak Burçak. Burçak aynı zamanda akademik ve küratöryal çalışmaları olan da bir isim. Dolayısıyla bize getirdiği haberlerde bunun bunu hissetmek mümkün. Biraz önce... Paris'in belki de dünyanın en büyük sanat kurumlarından biri olan Saint-Pompidou'da hem Türkiye'den önemli bir sanatçı Hale Tenger onların daimi koleksiyonuna Beyrut adlı videosuyla katıldı. Biraz buna değindik. Ama esasen eh, Ahmet Öğüt eh, tamamen gönüllü çalışan yani ücret e, almayan stajyerler için bir VIP salonu e, tasarlamıştı daha önce bir sanat fuarı için. Şimdi bu santrı Pompidou'da 13 Nisan'la 13 Haziran arasında e, hem işte bu gönüllü çalışanların stajyerlerin dinlenebileceği, rahatlayabileceği, sadece onların girebileceği yani sadece onlara ait bir lounge, bir dinlenme alanı. Ama aynı zamanda biraz önce Burçak da dile getirdi. Bir kültürel programasyonuna da sahip. Yani onlar üretim yapabiliyorlar, karşılaşmalar, buluşmalar, gösterimler, performanslar vesaire de oluşuyor. E, oluyor. Dolayısıyla 13 Nisan'da 13 Haziran e, döneminde e, buraya gidecek insanların Paris'teki bu intern VIP launch programına e, bir göz atmalarını tavsiye edebiliriz. Aynı şekilde Burçak e, Bingöl'de Paris'te Mare'de hemen Hotel de Bill, e, kenarındaki Stetezardaki atölyesinde e, Haziran'a kadar belki sizi orada e, karşılayabilir, görüşebilirsiniz. Burçak e, <gülüyor> Neler yapıyorsun peki? Yeni projeler var mı Paris'ten esinlendiğin? Ee, valla aslında var. Ee, çok e, ilginç bir bitimde e, şeyle ilişkiden de ilk konuya girerken dedim ya bir şehri ziyaret etmek ya bir şehri de yaşamaya gelmenin ne kadar farklı bir psikoloji olduğunu fark ettim. Ve açıkçası e, yani az seyahat ettiğim söylenemez. Hani, e, seyahate alışkın biri olmama rağmen Hani Yasamak için geldiğimde e, hem belki hani oda vesaire orada sizlere alışmak işte mutfağa vesaire çünkü genelde otellerde falan kalıyorsun. Hani o alışma süreci biraz böyle ilgim çekti benim ve bir süre aldı açıkçası. E, ama bu sırada da şey fark ettim ve tabii ki bir etrafta da anlamadığım bir dil var. Bu da hani belki de en belirli şeydi farkında olmaksızın. Ee, bu nedenle bu üste da sadece orada kalan sanatlara yönelik açtığı bir kurs var ve ona doğrudan başlıyor. Ve kursta tabii ki en zayıf e, sanatçı bilgisi olan öğrenci olarak şeyim. E, dersin çoğunu anlamayarak ve böyle e, bana sorularını böyle anlatamayarak geçiyor. E, e, şeyin üzerine de böyle çok düşünüyorum. Biraz yani bir değiş vardır çeviri yani tercüme çok gereklidir ve imkansızdır diye. Yani <gülüyor> hakikaten aslında böyle bir tercüme etmek, böyle bir fikri işte kelimeleri dönüştürmek vesaire. Onlarla ilgili zihnim çok meşguldü böyle tam zamanlı. Çünkü dersler dışındı, işte dansça, pratikler vesaire etraftaki şeyleri anlamaya çalışmak falan. Ve bu sırada e, şey tabii ki benim bu son 2014'te yaptığım bir vardı. Araba Sevdası diye. Ee, bu e, roman Reşat Tahir Mahmut Ekrem'in aslında romanındaki karakterin de yani daha doğrusu 30. yüzyıl romanının yapısı öyledir. Böyle diller arasında onların yazılışı, okunuşu işte Osmanlıca, Türkçe arasında gidip gelen sürekli bir çeviri yani tercüme e, yapısı vardır ve e, işte roman da zaten e, bu dil geçişleri arasında aslında burada tabii dil ve kültür hani biraz da olan büyük bir yanlış anlama üzerine kurulan bir hikayedir. Heyecanla bekliyoruz. Hani aslında evet. heyecanla bekliyoruz. gibi. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Paris ile ilgili konuşacak çok şey var. Bu projeyi de evet. tamamlamak için yani en azından araştırma kısmını tamamlamak için Haziran sonuna kadar vaktim var ama sonra tabii ki İstanbul'da da devam etti. Geliştirme devam edeceğinden eminim. Evet, Zamanımız maalesef bitti ama Burçak Bingöl'le birlikteydik tamam. hariçten sanat programında. Çok teşekkürler Burçak. Gezegenden kültür sanat haberleri getirmeye çalıştık sizinle. Burçak Paris'teki yaşamı ve Katıldığı İKSV'nin düzenlediği Stadez Ar'daki misafir sanatçı programındaki deneyimlerini aktardı bize. Ee, önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben Çeleng.